Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala seydil mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün İman kitabının, Büyük İman kitabının 8. dersine devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Eee dedikçi imanın tanım, tanımında emel imandan bir parçadır. Onunla ilgili kitap ve sünnetten deliller nedir ki ehl-i sünnetin görüşü? Ehl-i sünnetin olmasa olmazı nedir? Emel imandan bir parçadır. Buna deliller var. Kitap sünnetten bir de imamların sözlerinden. İmamlar dedik, Abubakir'den başlıyoruz birinci imamımız. İmamlar peygamberi Resulullah dedik. Kitap sünnet Resulullah'tır. İmamlarımız Ebubekir'dir. 4 halifedir. Ondan sonra sahabe, tabiîn, etbâu't-tabiîn. Şimdi biz geçen derste şeylerden delil getirdik ayetlerden. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ayetlere. Hele kitaptan delillerle devam ediyoruz. Şimdi en son şeyde kalmıştık. Eee Maide 93. ayet. Okuyun. İman edip salih amel işleyenlere bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan insan mertebesine erdikleri takdirde daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. Evet. Bu ayete diğer ayetler gibi nedir? Amelin önemi ortaya çıkıyor. Amel nedir? İmanda olması olmazdır. Amel imanın şartlarındandır. Bu da nedir? Dır ki iman edip ayette geç, şöyle diyor Allah Teala: İman edip salih amel işleyenler. Burada yine amelle imanı cisim birbirine bağlıyor. Sadece iman edip cennete girmek yoktur. İman edip salih amel işleyenler. Bu ayette de aynen böyle. Bundan önce bir günah amel işlemişse, bir günah yapmışsa ama iman edip Sonradan salih amel işlerse, sonradan Allah'tan korkup imanı artarsa, bir de salih amel işlerse bunların üzerine korku yoktur. Bunları Allah Teala ne diyor? Yani her insan oğlu hataya muarrızdır. Biliyorsunuz, bizim babamız bile cennetten neyle çıktı? Hatayla çıktı. İsyanla çıkmadı. İblis'in tersi. İblis isyanla çıktı cennetten. Ama Hazret Adem babamız e, hatayla çıktı. Allah'ın emrine uymadı hatayla. Ama İdris İblis aklıyla uymadı. Aklı naklin önüne çıkartarak cennetten atıldı. Onun için babamız hata yapmışsa da her insan her insan oğlu, Adem oğlu hataya muarazedir. Eğer bir müminin imanı güçlüyse Allah hakkıyla inanıyorsa, salih amel işliyorsa bu cennetliktir Allah'ın izniyle. Ama imanı güçlüdür. Salih ameldeşiyor, hataya düşer mi, düşmez mi? Evet, insan oğluysa düşer, melek değil. Melek değil. Ehl-i sünnete göre insan oğlu hata yapabilir. Ama hata yapıp ısrar etmek tehlikelidir. Hata yapıp babamız gibi hemen hatadan dönmek fazilettir. Tam tersine Allah Teala e, diğer kutsal hadiste diyor ki eğer hata yapıp istigfar etmezseniz ben sizi değiştirip başka bir toplum getiririm. Hata yapar, istigfar eder ben de affederim. Allah affedicidir, affetmeyi sever. Affetmenin şeyini görmesiniz der. Anlatabildim mi? Onun için kulu insan oğlunu hatalı yapmış. Hatasız kul olmaz. Burada espri nedir? Espri bir ayette hataya düşebiliriz ama bilerek düşmek değil. Anlatabildim mi? Bilerek de düşsek, bir günaha bilerek de düşsek, ondan sonra hemen idrak etsek, Allah'a dönsek, istiğfar etsek, tövbe etsek, tövbenin de şartları bilirsiniz. Her zaman yapayım ondan sonra tövbe ederim değil. Tövbenin şartları nedir? Birisi şartlar. E bir daha dönmemek şartıyla tövbe edeceğiz. Çünkü olmaz bir günah işle bir de işte bir de böyle niyetle mümin ol insan olmaz. Anlatabildim mi? Mümin seviyesi yüksek bir seviyedir. Salih insanlar mümin seviyesinde var. Ondan dolayı eğer bir mümin hata işler, işleyebilir. Bir de Allah'a dönse, istiğfar etse, salih amel işlese, imanıyla devam etse onlar Allah Teala ne diyor? Wallahu yuhibbul muhsinin Burada imandan bir derece daha fazla olana veriyor. Kime? Hataya düşüp hataya düşüp istiğfar edip tevbe edip bir de salih emel işleyen iman derecesinden çıkıp ne derecesine giriyor? Wallahu yuhibbul muhsinin Allah muhsünleri sever diyor. Demek ki muhsün nedir? biz dedik 3 mertebe var İslam'da 3 basamak var insan oğlu için 1. basamak kelime-i tevhid eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammeden resulullah bu ne olur? iman etmiş şey İslam'a girmiş olur 2. mertebe imanın şertlerini 6 şertini yerine getirir bu ne olur? iman mümin seviyesine gider 3. mertebe nedir? ihsan seviyesi ihsan seviyesi nedir? İman seviyesinden bir mertebe en zirveyi yüksektir. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ad çokladığı gibi nedir? Allah'ı görürcesine ibadet edeceksin. Yani biz Allah'ı görmüyoruz. Allah bizi görüyor. O zaman nasıl ibadet ederiz? Dört dörtlü. Çünkü Allah bizi görüyor. Biz de müminiz. Allah'tan korkarız, utanırız. O zaman ibadetimizden içten dış İçten dış aynen olduğunda muhsin seviyesine gelir. Ben sizin önünüzde güzel namaz kılarım, güzel konuşurum ama yalnız kaldığımda aynen şeyi yapmazsam bu nedir? Nifaktır bu. Bu bu şahıs Allah onu görüyor diye iman etmiyor. İman etse de yaşayamıyor onu. Ama muhsin insan yaşar bunu. Siz olsanız olmasanız ben aynen ibadeti yaparım. Bu muhsin seviyesidir. Onun için neyle Allah Teala insanı mehsiz seviyesine çıkartır yine? Salih amel. Demek amel nedir? Olmasa olmaztır. Biz geçen derslerde söyledik. Bu kitapta var. Dibnotta okuduk. Burada bir daha tikrarda fayda var. Amel dediğimiz amelin cinsi. Genel amellerdir. Olmasa olmaz amellerdir her amelin müfredi değil bazı amelleri var insan yapmaz bunu da iman, imandan çıkmaz anlatabildim mi imanın gerekten amelleri var dinden olan zaruri amellerdir yani bunu müminin yapması lazım olmasa olmazdır o amelleri kast ediyoruz bir tane gelip o küçük ameller ya bunlar olmasa mümin olmaz mı? Bizah hicret kalkabilir. Hayır, biz deriz bunda bir detay var. Ehli sünnet niye her zaman eee yelidmemiş? Her zaman üstün gelmiş. Neden? 1400 senedir başı dik devam ediyor. Diğer fırkalar hep çökmüşler, dökülmüşler, duramamışlar, fikirlerini yayamamışlar. Neden? Çünkü onlarda siyah beyaz var. Bizde siyah beyaz yoktur. Renk tonları var. Her meselede bizim ne var? Detay var. Biz Emel cinsi, genel olarak emel şerttir. Ama ufak tefek ameli tercih etse insan imandan çıkmaz. Anlatabildim mi? Ama bir insan namazı tercih etse nasıl iman seviyesinde kalır? Namaz olmasa olmazdır. Böyle dinde zaruri olan emellerden bahsediyoruz biz da. Alimler bunu böyle açılamışlar. Ufak tefek ameller değil. Evet bu ayette da aynen tecelli ettiği gibi Allah subhanahu wa taala ne diyor? İman eden ve salih amel işleyen. Bu da bir delildir. Ehl-i sünnetin ne kadar inancı ki tabo ve sünnetten kaynaklanmış. Oradan almış. Havadan, nefisten, hoş görüden, he? Ehl-i sünnet bunuyla amel etmez. Ehl-i sünnet vahyi kaynağıyla amel eder. Çünkü itikad bizde Tawkifidir. Tawkifi nedir? Delille nasla bilindirilen bir ibadettir. Akıl mantık nedir? Yoktur. Fıkıh meselesinde olabilir. Bazı fıkhi meselelerde içtihat babı var. Akıl mantık var. Ama şey meselelerinde öyle bir şey olmaz. Eee şey meselelerinde eee itikad meselesinde öyle bir şey olmaz. Ne olur? Olduğu gibi alınır. İhtiyat kapsamı kapalıdır. İtikad meselesinde. Fıkıh meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeylere esneklik koymuş. O esneklikten içtihat kapsamı çıktır. Her dönemde, her yerde, her e, şehirde bir fıkıh olabilir. Yerine göre, insanın şeyine göre idare edebilirsin ama şeyde imkanı yoktur akidede. Akide 1400 sene değil sadece. Hazret adamın bugüne kadar akide aynındır, değişilmemiş. Hepsi de üzerinedir İslam akidesi üzerinedir. O kadar bitmiştir. Hazret adam da inanırdır. Amel imandan bir şerttir. Nuh te inanıyordu. İbrahim de inanırdı peygamberlerin babası. Bugüne kadar Resulullah'ın da eee ümmeti aynen buna inanıyor. Evet diğer ayete geçelim. Muhacirlerden ve ensardan İslam'a girmekte ilk öne geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Evet. Tevbe 100 çok çok muhteşem bir ayet. Hem de bizim bizim imamlarımızın, imamlarımızdan bahsediyor bu ayet. Yani normal bir kuldan mühen bir kuldan bahsetmiyor. Kim böyle yapsa böyle olur değil. Bizim imamlarımızdan bahsediyor. Biz nereden dinimizi aldık? O imamlardan. 1. kuşak Resulullah'tan 1. kuşaktan bahsediyor. Resulullah'ın talebelerinden. Onlar da chimdir ashabu kiram. Hem de ashabu kiram'ın imamlarından bahsediyor. 1. kuşağın 1. neslinden, 1. imamından, 1. şeyinden bahsediyor. Onlar da chimdir muhacirine vel ansar. Ayet çok lezzizdir. O kadar lezzizdir insan bu ayeti okudukça. Allahu ekber. Bütün fırtınalara da burada da red ediyor bu ayet. Bütün dalalet fırkalarını Ne diyor ayet? Ves-sabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar. O sabiqun el-evvelun kimlerdir? İlk önce İslam'a girenlerdir. Hayırlarda öne geçenler. Hayırlarda öne geçenlerdir. Kimlerdir? Ebubekir'dir, Hazreti Osman'dır, Ubeydullah'tır. Eee eee min el-muhacirin ve'l-ansar. Muhacirlerden ve ansarlardan ve الذين اتبعوهم باحسان bir de olara ihsanla tabi olanlar bu çok ince bir şeydir ha kardeşler çok ince bir ölçüdür bu olara ihsanla tabi olanlar şimdi bir ihsanla tabi olmak var bir de genel tabi olmak var genel tabi olmaz ihsanla nedir ölçüsü onların yolunda değiştirmeden onların görüşüyle alacaksın. Yani ben tamam onların getirdiği ibadeti, onların getirdiği dini alırım. Ana çizgisiyle ama bazı şeyleri değiştiririm. Olmaz. İbadet ne dedik nedir? nedir? Tevkifidir. Tevkifi demek nedir? Nasılla bildirilir? Yen yani kitapla, yani vahiy ile bildirilir. Yen yani kitapla, en yani sünnetle. İhsan nedir? Onlara en güzel şekilde uymaktın. En güzel şekilde uymağın nedir? Onların sözlerinin önüne söz çıkmayacaksın. Yani baban velin nimetindir senin. Sene dese bunu böyle yap. Sen desem baba ben tamam bunu böyle yaparım. Yarısın böyle yaparım. Yarısın kendi eee görüşümle yaparım. Sen kusura bakma sen demek ki bilmiyorsun. Ben kendi görüşüm daha doğrudur diye öyle demek istiyorsun babama, babana. E bu nedir? Yanlıştır. Bu ihsanla değil. Sen babanın sözünü tuttun ama ihsanla tutmadın. Ama baban sana dedi bunu böyle yap. Geldin dedim baba dediğin gibi dört dörtlük yaptım. Bu nedir? Babana sen dör, dört dörtlük şekilde uydun. Onun için imamlarımız tabi'inler birinci kuşaka ihsanla uymuşlar. Bir gün etibâ-ı tabi'in onlara ihsanla uymuşlar. Bir güne kadar ehl-i sünnet imamları İhsanla oluyor da bizim üzerimize ne düşer? Biz de ihsanla en güzel şekilde ne yapacağız? İmamlarımızı uyacağız. Sözlerinin önlerine söz katmayacağız. Onlar dini nasıl anlamışlarsa biz de öyle anlayacağız. İtikadı nasıl anlamışlarsa biz de öyle anlayacağız. İbadeti nasıl yapmışlarsa öyle yapacağız. Ne eksik ne fazla. Fazla da eksik gibidir. Bu da bir qaydedir. Unutmayın fazla da eksik gibidir şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazdan sonra attuz üç kere subhanallah deyin attuz üç kere elhamdülillah attuz üç kere Allahu Ekber sonra tamamlayın la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehu l-mulk ve la elhamdu ve hu ala kulü şeyin kadir sen dersin ben attuz üç demem attuz derim ya zamanım yoktur on beş derim bu ne olur sünnete muhalif mi muhaliftir E bir tane diyor ya 63 ne diyeyim ben 63 derim daha güzel daha hayırlı bir amel yapıyorum ikisi de yanlıştır ikisi de ihsan değil ihsan nedir burada Resulullah bıraktığı noktada sen de noktayı bırakacaksın orada duracaksın noktayı virgüle çevirip Resulullah'ın sözüne söz katmayacaksın yen noktadan önce cümleyi sen noktalayacaksın keseceksin olmaz ihsan nedir En güzel şekilde. Bunlar da Allah-u Teala diyor ki tabi'in, muhacirin ve ansar ve onlara uyan ihsanla en güzel şekilde uyanlar. Eğilir. Biz bildiğimiz bizim imamlarımız birinci kuşak Resulullah'ın talebeleri, ashab-ı kiram en başta en imamlarının imamları kimidir? Abu Bakır Sıddik radıyallahu anh. Bunlar Ne ile işleri buların? Ne ile meşhurdular bular? Kur'an bulara neden şimdi bırak siyeri? Kur'an bulara nasıl ne ile andı? Kur'an buları şehre alırsan diyor buların örnekleri Tevrat'ta, İncil'de bulardan bahsedilmiş. Bular ibadetleriyle meşhurlar. Secdeyle, ruku' ile Fatiha suresinde geçiyor sonunda. He? Bular ne ile meşhurdular? Kur'an'da Allah buları ibadetleriyle övüyor. İbadet nedir? Ameldir. Amel nedir? İmandandır. O zaman biz olara tabiin de olara ihsanla tabiin biz de kastediyor Allah Teala. Bu ayette ben de varsın sen de varsın. Burada oturan bütün kardeşler var. Bu dersi dinleyen bütün Müslümanlar bu ayetin içine dahildir. Valladine <gülüyor> tebauhum. Burada mutlaktır. Yok <gülüyor> ittabeuhum mesela Hasan el-Basri, Ebu Hanife, İmam Ahmed değil ve الذين اتبعهم قيامت gününe kadar uzantısı var bunun yeter ki ölçü nedir burada zaman değil zaman değil ölçü ihsandır onlara güzel bir şekilde uysan güzel şekilde dedi dedik onun olanın yaptığı şekilde ne eksik ne fazla yapsan mükafatin ne olur Allah Teala buyuruyor işte nedir buyurduğu radıyallahu anhum ve radu anhu Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Nasıl bir şey? Nasıl bir duygu bu? Çok güzel. Nasıl bir ihsas? Yani ne hissediyorsun sen? Allahu Teala sana diyor, eee sen Allah'tan razı oldun, Allah da senden razı oldu. Radiyallahu anhum. Allah burada ön plana çıkartıyor kendisini. Ne diyor? Diyor, ben onlardan razı oldum. Radiyallahu anhum. Şimdi bunu anladık biz. Allah kimden razı olur? Müminlerden razı olur. Niye razı olur müminlerden? Çünkü Allah'a iman ediyorlar. Allah'ın Allah'a itaat ediyorlar, ibadet ediyorlar. Allah'ın dediği gibi yapıyorlar. Allah'ın istediği nedir? Kulluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Diyor ki Her hakimin, her hükümdarın sınırları var. Kimse hükümdarlar istemez sınırları açılsın. Her devletin bir ana yasası var, yasası var. O yasayı bozan ne olur? Caza çeker. Hakim mahkemeye verilir, cezasını çeker. Muhalefet etmiş. Resulullah diyor Allah'ın da yasaları nedir? Halalları, haramlarıdır. Orada duracaksın. Halalları, haramlarıdır. Bu halaldır, bu haramdır. Harama sen halal diyemezsin, halına da haram diyemezsin. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Burada duracaksın. Bunu yaptın ne olursun? Sen hakkıyla kul olmuşsun. Bu neyle yapılır? Amel. Amelle yapılır. O zaman bir tane akıl mantık var. Nasıl bir tane mümin olur, amel yoksa işin içinde. Ama ne diyor bir tane? Kavul da ameldir. Ama biz ne dedik? Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Söz de ameldir, inanç da ameldir ama fiil de ol lazım. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Bak ehli sünnet öyle oturtma işi semini hiç yanlış kabul etmez. Yani bir boşluk bulamazsın oradan kurtuluş şeyi bulacaksın. Yani ben evet Allah'ın amellerine uymak lazım. Sabaha kadar söyleyeyim, dilimden de anlatayım ama fiile gereçen uymurcan. Olur mu bu? Olmaz. Tencere kaç ayak üzerine durur? Kaç taşın üzerine durur? 3 tane. Birisini tekse 86'ndan ne olur? İmkanı yoktur. Devrilir. Boşa gider. Amelin de senin imanın da boşa gider eğer 3 taşın üzerine oturtmazsan. 3 taş nedir burada? İnanç, dil ikrar etmek, amel yapmak, azalarla bedenle amel yapmak. Evet, Allah nasıl insanlardan razı olur? Ayete dönelim. Allah razı olur. Amelle, Amelle itaat edeceksin Allah'a. Şimdi bunu anladık. Allah razı olur tabii Allah amel etsek. Ama bu ikinci esfi ikincidedir. Varazu anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bu nasıl oluyor? Bunun içi mi açılabilir? Yani şimdi Allah bizden razı oldu. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Varazu anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular teslim oldu dedim Allah'a. Evet, efendim. Abdülkadir. Mesela nedir? Rıza nedir? Teslimiyettir. Diğer ayetlerde ne diyor? Emenna ve saddakna. Biz dediğumuz mümine, müminin şairi nedir? Sloganı nedir? İnandık. Tasdik semian Allah'ın. Semi'na. Semi'na ve ta'na. He? Emenna ve saddakna. Budur. Bunu yapan ne olur? Anlamı gelir Allah'tan razıdır. Allah'tan ne diye razı oldun? Niye Allah'tan razı oldun? Şimdi sen patronundan niye razısın? Çünkü patron sana maaşını veriyor, sigortanı yapıyor, iyi bakıyor sana, gönlünü kırmıyor, dört dörtlük seni işliyor, zamanında maaşını veriyor, hiçbir şey ne? Sen bu patronundan nesin? Razısın. Razı olmak nedir? Yani onu seviyorsun, onun... O sana iyilik gösterdiği için sen de onun işini dört dörtlük yapmak lazım. Hiç düşünür müsün eksik yapayım, biersin ya adam benle eksiklik koymamış. Ben kul nasıl razı olur Rabbinden? Saatler mi ibadet tam? Hayır, hakkıyla Rabbini tanıması lazım, çirağı olması lazım. Sen patronunu hakkıyla tanıdın. Dedin bu patron bana iyi insanım diyorsun. Bu patron bana dört dörtlük bakıyor maaşını zamanında veriyor sigorta mı yatıyor zam geldi zam yapıyor hasta oldum soruyor ha? gözetliyor beni beni evleri gibi görüyor ben de buna canı gönülden ben razıyım patronuna neden razısın çünkü adamı tanıdın bu adam saklam adamdır bana baba gibi devranıyor e bir kul da Rabbini nasıl tanır demek ki tanıyor bu rızık veriyor bu öldürüyor bu hayat demek ki imanı imanı o kulun Hakkıyla zirveye geçmiş. Ne oluyor? Mesela bir tane diyor, Allah rızık verir. Bunu söylüyor ama hakkıyla anlamıyor bunun dediğinin meselesi. Ne yapıyor bu sefer? Rızkı gidip Ahmet'ten, Mahmut'tan diliyor. Halbuki burada ışık ışık koşuyor. Ya Mahmut diyor, bana kıssa rızkımı keser, malımı keser. Anlatabildim mi? Hakkıyla bilse rızık Allah'tır. Ahmet Mahmut ne yapabilir? Ben Allah'tan Allah'la aramı iyi olsun. Ben Allah'a iman edim. Allah Ahmed'i Mahmut'u benim için teshil eder. Benim için hazırlar. Hazırlar, onlar gelir, rızık verir. Ben ne yaparım? Sebebi alırım elimde. Anlatabildim mi? İşte kul nasıl razı olur Rabbinden? Hakkıyla Rabb'ini tanıması lazım. Bir kul hakkıyla Rabb'ini tanımasa razı olmaz ondan. O zaman kim razı olmuştu hakkıyla? Allah-u Teala'nden, Rabbinden birinci kuşak. İmamları ve birinci kuşak. Onlar da kimin telebesidir? Resulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in telebeleri hakkıyla Allah-u Teala'yı tanıdığı için Allah'tan razı olmuşlar. Allah da onlardan razı olur. O zaman bizim üzerimize göre o nedir? Önce Rabbimizi tanıyalım. Onun için ben arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bak bizim insanlar Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımıyorlar. Onun için gidip adama ne diyoruz? Adamın iman seviyesi zirvete varmamış. Adama diyoruz bu haramdır, bu halaldır. Bunu böyle yapman lazım. <gülüyor> Adam Allah'tan hakkıyla korksa Allah'ı tanısa, gayrı korkar Allah'tan. Bilir Allah cabbardır. Şedid-ül ikabdır. Gazab-ı şiddetlidir. Günah işlesen karşılığını verir, cezasını verir. Bunu bilse hakkıyla isyan eder mi? Eder mi? Etmez. O zaman sen insanlara gidip ben bu ayeti okudum, bu hadisi okudum, adamın üzerine hicret ikam ettim. Birçok avam bilmiyor. Önce bizim üzerimize düşen nedir? İnsanlara, Rabbilerini bir tanıtırın. Yani sen geldin bir iş yerinde çalıştın dedim. Bir patronun sistemini bilmiyorsun. Ne yaparsın oraya? Gel, laubali davranırsın, kaytarırsın tamam mı? Ama bilsem bu patron kayıtarmayı sevmez. Bir yakalasa hemen affetmez, hemen diğer işine son verir seni. Hiç öyle bir şey yaparsın, yapamazsın. Ama tanımazsan, cahil isen onun durumunda ne yaparsın? Her şey yaparsın. Ondan sonra gazasını çekersin. Edir kul Rabbini hakkıyla tanırsa ona karşı çıkmaz. Mümin niye çıkmıyor? Hakkıyla tanıyor. 13 ayet-i kerimede Allah sahale ne diyor, ne buyuruyor? Diyor, kullarından, Allah'ın kullarından hakkıyla Allah'tan korkan kimlerdir? Alimlerdir. Sadece diyor, alimler Allah'ta, Allah'tan hakkıyla korkarlar. Neden? Çünkü biliyorlar. Alimler niye diyor, ilim, ilim sahibi? Çünkü Allah'ı, en büyük ilim nedir? Allah'ı tanımaktır. Allah-u Teala'yı tanımaktır. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyan ne yapar? Karşı çıkar mı? Çıkmaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tanıyanların, alimlerin neyidir? İmam iyidir. Onun için Hazreti Ayşe'dir ya Resulallah. Hasırın üzerinde duruyorsun. Geceler. Hasır biliyorsunuz. Böyle bıçak cibidir. Üzerinde biz beş dakika durarçan, namaz kılarçan, bir ayağımızı kaldırıp bir ayağımızı koyarız. Resulullah birinci rüquatte yeze namazında bakara al-i umran, Nisa surasını okurmuş. Beş, altı, cüz bir surada okurmuş. Bir rüquatte. Bu saatlerce sürüyor Resulullah'ın o hasır Resulullah'ın ayağına batıyor. Bata bata kesiliyor, kanıyor. Hissetmiyor Resulullah. Neden? Neden? Allah-u Teala sevgisi var orada Allah-u Teala'nın önünde durmuş ihsan, mühsünlerin imamıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Allah-u Teala'nın her şeyi unutmuş Rabbinin önünde durmuş azamatının önünde kulluğun tadını çıkartıyor hakkıyla Allah Rabbini tanıdığı için farkına varmıyor sonra Hazreti Ayşe bakıyor hasır kanıyor sabah kalkıyor görüyor ya Resulullah Allah gelmişini ve geçmişini affetti haber verdi Allah Teala dedi ey Muhammed gelmişsin geçmişsin de günah işlesen bile ben affetmişim seni. Hı? E biraz yani kendi kendine biraz şefkatten yani bu kadar uzatma husun üzerinde durma bu kadar uzun okuma he? Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü imamdır. Muhsinlerin imamıdır. Hakkıyla alimlerin imamıdır. Ne diyor? İstemez misin şükreden kullardan olayım? Yani Allah beni bu seviyeye çıkartmış. Bunun karşılığı tamam yenge gelip yatayım mı? Tamam ben zirveye yetiştim. Onun için İslam'da ermişler diye bir şey yoktur. Baz fırkalar var, sapık fırkalar. Hocalarımız bir seviyeye geliyor, artık oilerden namaz kalkıyor. Kalkıyor, mücelleflik kalkıyor. Böyle bir sapıklık yoktur İslam dininde. E, ermişlerin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretil Muntaha'ya kadar ulaştı ki Cibril aleyhisselam gidemedi oraya. Öyle bir Resul-ü Ekrem'dir, Allah'ın sevgili kuludur. Ama ne diyor? İstemez misin ey Ayşe? Şükreden kullardan olayım. Yani o zaman Allah Teala sana verdikçe şükredeceksin. Ayette ne diyor? "Le in şeker tum le zidennkum." Eğer verdiğim nimetlere şükredersen fazlasını verirsin. Şükretmesen keşilse o zaman kendini leûmet. Evet, ayete dönelim. Bu ayetlerin çok güzel, lezzetli şeyleri var yani subhanallah. Anlamları var. İnsan bu ayetleri okudukça, anladıkça iman artıyor. artıyor. İmanı artıyor. Ve bu bu mübarek zatların seviyesine çıkmamız bizim şarttır yoksa biz vay halimize. Cennet Allah'ın kolay bir şey değil. Kazan yeri değil. Cennet kolay değil. Cennet amelden alınır. Zorunlukla alınır. Hadiste geçiyor. Ama cehennemle ilan edilir. Şehvetten alınır, nefisten alınır. Kolaydır. Cennet zorunlुक्तur. Ama o zorunluluk da müminler için nedir? Zevktir, kolaydır. Yani nasıl bir fasiq Bir günahkar gidip bir günahı işlerken zevk alır o günahattan. O zannederiz o kalıyor tabii. Ondan sonra psikoloji şeyleri içeride bir zerrece iman var ise onu sorguya çekiyor. Ama o zahiren işte eğleniyor. Keyif alıyor. Ama mümin ibadetinden Allah karşısında durmaktan keyif alıyor. Ondan lezzet alıyor. Müminin lezzeti buradadır. Onun için Allah Subhanahu ve Teala razı olması için senden hakkıyla Allah-u Teala'yı tanıyacaksın. Bak bizim imamlarımız Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıdı. Onlar Allah'tan razı oldur. Sonra Allah-u Teala ayette ne müjde veriyor onlara? Yani sadece dilde amel değil. Dilde, kalpte, ağzelerde. Hakkıyla, fiilde amel yapanlar ki onların imamı Resulullah'tır. Allah ne müjde veriyordu. Allah diyor bunlar için ben ne hazırladım bilir misiniz? Na hazırladın ya Rabbi diyoruz. Na hazırladın ya Rabbi diyoruz. Cennetun cennetin tecri tahtaha tahtaha el neharo. Şimdi biz bütün cennetler cennet nedir? Bağlık bostanlığa cennet değildir. Bağlık bostanlık, dağlık, serinlik yerlere cennet değildir. Bunun yanında da ırmaklar akıyor. Altılarından su geçiyor. Biz şimdi İrmaklar akıyor, ark var, nehir var bunu anlıyoruz. Ama cennet öyle değil. Altından su geçiyor. Nasıl bir yerdir bilemeyiz. Ha olabilir bir günde adam getirip nehrin üzerinde bir villa yapıyor. Eskiden öyle bir şey yapamazlar. Şimdi teknolojiye ilerlemiş. Biz biraz daha cenneti anlamaya çalışıyoruz. Ama cennet yine öyle değil. Acayip bir şeydir. Bir de burada bitmiyor. Bu müjdeyi veriyor. Tabi cennetin burada cüz'i şeyini anlatıyor. Diğer ayetlerde cennet anlatsa sabaha kadar konuşsak çünkü Allah-u Teala diyor cennette ne gözünü görmüş ne kulağını işitmiş ne aklına gelmiş. Yani gözüm görmemişse ama duymuşum. Hayır duymamışsan da bir tane oturup ne kadar mübalak etse ne kadar bir şeyler anlatsa cennet ondan daha üstündür. Yani bir tane öyle hayali bir şeyler anlatsa Ki mümkün değil dünyada bu olsun. Cennet ondan daha üstündür. Anlatabildim mi? Bir de bu değil. Aklına bile gelmez, hatırına bile gelmez. Yani insan hayal gücü insanın nedir? Sınırsızdır. Bu sınırsız hayalde cenneti hayal etsen bile senin hayalından daha üstündür cennet. Nasıl bir nimettir bu ya arkadaşlar? Yani sen cenneti hayal et aklında. Cenneti hayal et aklında. Sınırsız insan ne yapabilir? İşte diğer cennetten bir mesela ben istesem ayağım basarım yere çıkarım dağın üzerine. Bunu hayal edebilirsiniz. Ama hayal etmediğimiz şeyleri biz cennette görürüz. Wala beşerin hatrına gelmeyelim. Sonra Allah Teala bu da bu vasıflarla bitmiyor. Daha müjdeyi veriyor. Ne diyor? Halidine fiha. Halidine fiha ebeden. Nedir Halidi nefiye? Ebedi olarak oradılar. Yani bir cennete girdin, artık sen ebedi hayatta oradasın. Çıkış kapısı yok. Ebedi hayat. Evet, giriş kapısı var, çıkış yoktur. Giriş kapısı 8'dir, çıkışı yoktur. Artık girdin çıkamazsın cennetten. Hakikaten öyledir. Bazı şeyler var. Su borularına bağlarlar. Bu taraftan su basınç yapar, o taraftan dönüş yapamaz. Çekvalf diyorlar. Cennet de öyle diyor. Cirdin içine çıkamazsın daha. Bitti. Dönüş yoktur. E biz bir böyle hayat için insan ne yapacak ya? Çok basit Allah Teala ameller vermiş bize ya. Allah Teala dünyada bize ne kadar nimetler vermiş? Saysak biter mi? Bitme. Bitmez. İmkanı yoktur. Nimetleri sayacaksın. Allah Teala ayette diyor. Allah'ın nimetlerini saysanız sayamazsınız. Ama bu her şeyi bize sınırlandırmış. Elimizden sayılacak. Bak Allah Teala Hazreti Adem'i yarattı cennette. Ruhundan üfledi ona. Ne dedi? Ey adam sen o hanımın hanımını da yarattı. Git bu cennette gez, söz ne yapırsan yap, her şey sana serbest. Yaşa. Yorulmazsın cennette Allah Teala dedi ona. Yorgunluk bilmezsin nedir cennette. He? Sadece bir tenazür bununla yemin. Cennette bak bu cennet aynen cennet ha. Racih kavl olan aynen cennet. Vallahi Taala müminlere anlattığı cennet aklımıza gelmeyecek. Hazreti Adem o cennettedir. Ne istese var. Biz a, biz akıl edemeyiz. Biz diyoruz işte oturarım, elmaya diyorum, elma gel elme gelir. Bu bu bir bu bizim hayal ettiğimiz o bu cennet bu olabilir. Ama öyle bir şey değil. Bunun çok üstündür cennet. Hz. Adem o. Ama ne yasakladı Hz. Adem? Bir tane ağaç. O ağaç önemli değil. Bazı insan var kafasını takar. Elmadır, armuttur. Önemli değil. Önemli olan burada hikmet nedir? Allah-u Teala o ağaç o ağaç belki normal bir ağaçtır. Belki biz cennete giderken o ağaçtan da yeriz. Hikmet orada değil, imtihandır. Allah bir hikmet nedir? Bu ağaçtan yeme ey adam. Kulluğunu göster. Benim sınırım var. Sene milyarlarca cennetin nimeti bir tane yasak. Onun için adam oğullarına da dünyada halallar sınırsızdır. Haramlar semboliktir. Haramlar Allah Teala semboliktir evet. Birkaç tane haramdır. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Ne fark ediyor inanmayanlardan bizim yaşamımız? Bak aynen yürüyoruz, içiyoruz, lüks dairelerde oturuyoruz, lüks evlerde de oturuyoruz, lüks elbiselere gireriz. He her şeyi yeriz ama nedir? Çuş tane haramları var. Bizde onların farkı nedir? Allah demiş kadınlara çekler ayıydı. Biz ayrıyız. Allah demiş içki içmeyin yemekte. Biz şerbet içeriz. Güzel meyve suları içiyoruz. Değil mi? Ne kadar var? İçkilerde bir tane var. Bilmem yemeklerde çi tane var. Elbiselerde 3 tane var. O kadar basit. Ama geride biz onlardan daha mutlu yaşıyoruz. Olay zannediyorlar mutluluğu. Biz en azından inanıyoruz. Rabbiniz ki onlar bunları gizli güç diyorlar buna. Bizden o gizli güc razıdır. Yani şimdi cahiliyette inerdiler bir vadiye, yani bir ormana korkardılar. Allah'a sığınırız bu, bu bunun şerrinden, bu ormanın kötü ilahından, bunun kötü eee şeyinden, gücünden, gizli gücünden. He? Sığınırız gizli gücünden. Ama biz Allah Teala bizden razı olduktan sonra onlar O güzlü güze inanıyorlar da ki biliyorlar bir güzlü gücü var üzerlerinde. He? Biz o güzlü gücü ki Rabbimizdir. Biz ha, hayal ediyoruz o güzlü gücü. Yani Allah bizden razı olduktan sonra ne mutluluk. Zirvetteyiz. Anlatabildim mi? Onun için biz nimette yaşıyoruz arkadaşlar. Bu ebedi hayat. Sonra ayet neyle bitiyor Rabbil Alemin? Zalike huve zalike fauzul azîm. O nedir? Nedir? Büyük kurtuluştur. Büyük kurtuluş. Kurtuluş var. Türbe azabından, kabir azabından kurtuluş var, dünya azabından kurtuluş var. En büyük kurtuluş nedir? Diğer ayette açıklıyor Allah Teala. Ve men zuhziha anin nar. Kim ataştan biraz kıvırdattı. Bele biraz oynattı yerineye doğru ataşa doğru değil, tersine doğru. O kurtardı. Çünkü ateş dünyada çilene istikrar yeri var. Çitene ebedi yeri var. Üçüncüsü yoktur. Dünyanın sonu içi de içi yerde bitiyor. İki hedef var. Biri ebedi azap yeri, onun adı cehennemdir. Biri saadetin ebedi yeri, onun da adı cennettir. Hedef odur. Kim ateşten kurtarır? Çıktı ortada kalmak yeri yoktur. Mecburi sen ray nere atar, akıntı nere atar cennete. O da nedir? En büyük kurtuluştur. Bitti. Kurtardın sen. Anetebildim mi? Onun için bu, bu ayet en büyük delillerdendir. Emel-i salih imandandır. Çünkü Allah-u Teala bizim imamlarımızı bunu ile övdü. Ondan önce bütün peygamberleri salih amelden övdü. Evet. Diye ayet geçiyor. Aziz ve celil olan Allah şerefli kitabında bütün itaatleri ve salih amelleri imandan saymıştır. Pek çok ayet-i kerime de bu böyledir. Bir ayet-i kerime de şöyle buyurmaktadır. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Evet doğru. Önceki ve sonraki müfessirler sizin imanınız ifadesiyle Beytül Makdis'e doğru kıldığınız namazınız manasının kast edildiğinde ihtilaf etmemişlerdir. Bu ayette namaz iman diye isimlendirilmiştir. Eğer namaz imandan bir parça ve bir rükun olmasaydı onun iman diye isimlendirilmesi doğru olmazdı. Bu da amelin imandan bir parça olduğunun ve onun müsemmasına dahil olduğunun kesin ve açık bir delilidir. Cip namaz. Evet. Şimdi bir diğer ayette de Allah Subhanahu Teala Şey, e şey zikrediyor. Tabi birçok ayette Allah Subhanahu ve Teala salih amelleri, itaatleri imandan sayıyor. Salih ameller, itaatler imandır. Birçok ayette geçti. Birinde apaçıktır. Ve ma kana Allah li yudi'a li yudi'a imanikum. Allah Teala sizin imanınızı ne yapmaz? Zayi etmez. Zayi etmez. Bu ayet-i kerime de neden sebep esbab-ı nüzulde müfessirler icma ettiler bu konuda. İhtilaf etmediler. İmam burada namazı kastediyor. Çünkü bazı sahaba kible, beyt-il mekdis'ten şeye dönmeden önce beyt-il harama dönmeden önce oraya namaz kılıyordular. Öldüler. Acaba bazı sahaba dediler bunlar öldü. Asıl kibleye doğru değildir. Bunların ibaratları boşa çıktı. Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Burada namaz iman diye kinayettir namaza. İmanla namaz nedir orada? He? Eşit anlamda gelmiş. Namaza iman söylemiş. O zaman e, iman e amel namaz ameldendir. Amel de imandan bir cüzdür. Ondan dolayı büyük alim Abdullah İbn Sallam Bu ayet hakkında ne diyor? Evet o kayıyor. Ebu Ubeyd Al-Kasım bin Sellem Kitab-ül İman sayfa 11'de bu ayeti kerime hakkında şöyle der. Artık bu ayeti kerimeden sonra namazın imandan bir parça olduğuna dair başka hangi delil aranır? Evet. Namazın imandan bir parça olduğunu. Anlatabildim mi? Yani bu mesele apaçuk eşkerdir bellidir. Ney bellidir? İnnehu ameller imandan bir cüzdür. İmanı tamamlayıcı, zenginleyici, zürvete getirdiği mesele değil. Amel imandan bir cüzdür. İmanın tanımının içindedir. Şartıdır. Olmasa olmazıdır. Bu çok önemli meseledir. Bazı fırkalar, mürci'eler ve ona yakın olanlar Ve ondan ondan nemelanlar ne diyorlar? İşte iman eee şart değil. Eee amel. ameli mürci'e mürci'e eşkar diyor. Ne diyor? Eee amel diyor. Şart-ı kemaldir. Yani amel yapmasan senin imandan imanın var ama yapsan zırvete kakarsın. Şemaşası. Ebubekir yapmıştır bu es-sabikunu evveli yapmışlar bunlar kemal şartındadır ama sen yapmasan bir delil getirin bize kitap ve sünnetten emel imandan değil getiremezler getirseler de nasıl bir şey getirirler yen tevil yen tefsir yen açıqlama yen yorum bu kadar ayet var için Şimdi bu kadar hadise de geleceğiz. Bu kadar imamlar bu meseleyi böyle anlamışsalar sen şimdi geldin başka şeyle anladın. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı sen ihsanla tabi olmak istemiyorsun. Senin imamın nedir? Kimdir? Şeytandır. Senin imamın şeytandır. Ama bizim imamımız kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan ihsanla tabi olan imamlardır. O kadar kardeş basültür bu iş. Yen birinci kuşağa uyacaksın. Yen git sen kendin için riskli bir iş almışsın. Tamam. Biz, biz ne diyoruz? Bir yere gidiyoruz. O bir terefe gidiyoruz. Dönme şansımız yoktur. Saklam yere ayak basalım. Saklam insanların eteğini tutalım. Sarılarım onlara. Ben gittim kıyamet gününde. Rabbil âlemin karşısına çıktım. Sevinirim, övünürüm. Amel defterimle gelmişim. Açın ha o kitabı. Açın melekle oğlum benim kitabım ya. Ben imam, imam imamlarıma uymuşum. Salih amellerle gelmişim. Açınlar melekler. Hayırdır bu yanlış. Kabul olmaz. Orada ne olacak insan? Yanak bir ben yanlış yaptım evet. Bir fırsat ver bana döneyim. Bu sefer doğru yaparım. Şansımız var mı? Yoktur. Öyle bir şans olsa evet biz de deriz tamam deneyim. Ama dene deneyin de diyemiyoruz. Diyoruz ya budur ya yoktur. Başka çaresi yoktur çünkü bu yolun. Yani gidip riske atmak atamıyoruz insanları. Allah'ın kullarını riske atmak için diyemiyoruz. Siz de doğrusunuz. İtikad meselelerinde, bak fıkhi ihtilaflı meselelerde çi tarafında delili var ise alimler ihtilaf etmişse tamam olabilir diyoruz. Sen öyle yap, bu böyle yapsın. Elimi nereden tutarım? Gözkümün üzerinden mi? Cöbeğimin üzerine mi? Hatta göbeğimin altına mı? Evet, diğeriz her çeşin bir delili var. Hasan var, zayıf var ama delil var. Hangisini yapsan tamam. Elimün üzerine mi ineyim? Tapuğum üzerine ineyim? Hayır. Hangisinin en sen imamın var senin. Bu vesalede korum Gitcen Rabbil Alemine diyorsun ya Rabbil ben İmam Azam diye bir zat vardır. Adı Abu Hanife'dir. Ümmet icma etmişti bu adamın üzerine. Ben bu adama uydum. Yanlış mı yaptım? Rabbil Alemin diyor sana hayır yanlış yapmadın. Anatabildin mi? Şimdi bazı arkadaşlar bize kızıyorlar. Diyorlar sen Rabbil Alemin dilinden de konuşuyorsun. Tabii bu da cahalettir. Yani biraz ilmin kokusunu alan, biraz ilmin kokusunu alan kıyamet gününde Bütün hadislerde orada sorgu cevaplar geçsen hepsi hadislerde var. Ama siz okumamışsınız. Siz ilmin kokusunu almamışsınız. Tabii insan bilmediğinin düşmanıdır. Onun için biz diyoruz ki risk olduğu için, dönüş şansı olmadığı için biz ne ne diyoruz? Sağlam adamın eteğini tutacağız. Kardeşim, biz sağlam adamın eteğini tutuyoruz. Biz biz inanıyoruz olan Ebubekir'in sahabenin alimlerimizin Ebu Hanife'nin vesaire bütün 4 imamın vallarından sonra gelenin bugüne kadar buların şeyine katılıyoruz biz. Yollarına eee düzümüne katılıyoruz. Biz bulardan cennete girmek istiyoruz. Allah buları niyetimizden dolayı da bizi affedebilir ufak tefek günahlarımızı. Çünkü biz imamlarımızın peşinde gidiyoruz. Alimler ne diyorlar bilir misin? Kur'an'da en şiddetli ayet nedir? En şiddetli ayet nedir? Amelleri boşa çıkan. Cehennemin vasfı diyebilirsin. Zokum ağzını anlatmak diyebilirsin. Zemheri'yi anlatmak diyebilirsin. Hayır. En şiddetli ayet diyor için amelleri boşa çıkanlardır. Kehf suresinin son ayetlerinde. Allah Teala diyor size haber vereyim mi? En amelleri boşa çıkan kimlerdir? Olurdur ki zannederler salih amel işlemişler. Allah'ın karşısına çuvallarla salih amelle geliyorlar. Orada mallarını serdiklerinde ortaya gele melekler diyor toplayın. Bular geçerli değil. Yok ben salih amelden gelmişim. İşte filan imamım, filan zat filan şeyh zada filan bilmem ne. Allame-i Cihan Şeyhül İslam onlarla gelmişim. Kusura bakma bular bular burada kartları geçerli değil. Kimin geçerlidir? Bak. Resulullah ve ona uyan ihsanla. Onun içi dedik ihsan meselezi ince, hassas nedir? Bir ölçüdür, terazidir. O ince hassas ölçü terazinin üzerine gideceğiz. Yoksa bizim vay halimize. Yanmışız. Neden yanmışız? Çünkü Bizim bir gizli düşmanımız var, büyük düşmanımız var ki bizi rahat bırakmaz. O ne kopartsa Adam oğlundan kendi yanında cehenneme çardır onun için. Bir de Allah Teala ne anlatıyor? İblis cehennemin hatibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste getirdiği gibi. İnsanlar Cehenneme hatibidir. İnsanların apaçık düşmanıdır. Cehennemde iblis her çeşit yanıyor. Hesap kesildi. İblis de yanıyor. Tabi imamlarıdır. En başta yanıyor. Cehennemde de <gülüyor> cennet gibi orada görüşürler. Birbirleriyle konuşurlar. O da var. İblis çıkar olara bir hutba çeker. En güzelinden. Ne diyerek olara? İşte diyerek Onlar hep lanet ediyor iblise. Orada sen bizi yoldan çıkarttın. Çıkar diye kusura bakmayın. Ben sizi yoldan çıkartmadım. Ben sizi çağırdım, siz bana uydunuz. Uymasaydınız o kadar basit. Haklı mı, haksız mı? Haklı mı, haksız mı iblise? Haklıdır. Allah Teala'yla Allah Teala'ya rica etti. Yer vardı. Neden beni rahmetinden attın? Bana bir hak tanı ya Rabbi. Allah Teala kimsenin elini boş çevirir mi? Çevirmez. Hikmeti dolayı. Evet seni tanıyorum hakkını. Hakkı nedir? Beni kıyamet gününe kadar Adem'den sonra Adem'in oğlu kıyamet kopana kadar milyonlarca sene, binlerce sene Allah bilir. Ona kopana kadar nedir? Beni beklet. Ben bunları yoldan çıkartayım. Madem bunu Adem'in yüzünden ben lanetlendim. Ebeli olarak ben bunun to Allah-u Teala ne dedi? Gid, seni, seni ve sene uyanlara ata şiddat eda. İlla ibadekel muhlasin. <gülüyor> Halis. Halis nedir? Şirk koşmadan sadece Allah rızası için çalışanlar. Kim sadece Allah rızası için çalışır? Resulullah'a uyar. Aklını koştan Allah rızası içindir bu. Akıl tehlikeli bir maddedir. Aklın dinde yerini Yer çok büyüktür ama yerini değişsen tok delecelidir. Yani şimdi benzin benzin olmasa araba yürür. He? Benzin ilaç gibidir bu günde. Benzin ilaç gibidir ama arabadan çıkartsan onu eve koysan ne olur? Tehlikeli madde olur. Belki evini yakar, belki hayatını söndürür senin o. Hiç gördün mü bir tane benzini mutfakta bidonda bekletsin? Ne dersiniz ona? O adam delidir. Çünkü neden? Benzinin yerini değiştirdi. Benzin ne olmuş? Ya yani uçağı yürütür, ya yani arabayı yürütür, ya yani motoru yürütür, ya yani tekmeyi yürütür, değil mi? Bu yeridir. Sen benzini kaldırırsan, elinde su kokteyliysen ne derler sana? Bu delidir. Ha? Ya yani ben benzini bir kahveye götür, sigara içir, millet doların ortasına koy. Ne derler? Bu bizi yakmak istiyor. Akıl da aynen öyledir. Benzin gibidir. Yerinde kullansan en büyük nimettir. Bugün de benzinden büyük nimet var mı? İnsan oğlu hiç büyük bir nimettir. Bak bizim için uzakları kısaltıyor. Benzin olmasa biz hayatımız felç olur. Ama yerinde eksak ne olur? Bize nikmet olur. Akıl da öyledir. Benzin gibidir. Yerin değişmeyeceksin. Aklın yeri nerededir? Allah'ın verdiği emirleri idrak edip tefekkür etmektir, verdiği nimetlerde tefekkür etmektir. Ama yerindeştirsen ne olur? Nikmet olur. Yerin nasıl değiştirsin? Allah'ı sorguya çekmekle haşha vakife. Ve Allah'ın verdiği emirleri tartışmakla. Bunu kim yaptı ilk önce? İblis. İblis ne dedi? Ya Rabbi dedi, sen bana diyorsun secde et. Ama sen bunu topraktan yarattın, ben ateşten. Ben benim aklımca ateş daha güçlüdür. Olmaz üstün üstün aşağı secde yapsın. Allah Teala tartıştı mı onunla? Haşa. Dedim ya İblis sen cahilsin, anlamıyorsun. Bak dedim ona. Demedi. Neden demedi? Çünkü İblis cahil değildir. Allah Teala öyle bilir ki İblis cin'dir, melek değil. Ama öyle Allah'a yakındır. Öyle ibadet ehlidir, öyle alimdir. Meleklerle geliyor cennete giriyor. Allah onu hakkı tanımış. Başkalarını tanımamış cinlerden. İblisi özellikle tanımış onu. Onun için emir geldiğinde meleklere iblis de oradadır. Yani olmaz Allah-u Teala desin melekler tekte iblis sen de sucde yap. Böyüge değildi küçük minbabi evle yapması lazım değil mi? İblis yapmadı. Bütün melekler sucde yaptı. Ey iblis sordu. Niye yapmadın? Sormak nedir burada? İkrar ettirmektir. Allah-u Teala iblise sordu. Hemen demedi iblis sen gitti rahmetine. İkrar ettirir ona. Onun için arkadaşlar biz insanlara hüküm veremeyiz. Tekfir edemeyiz. Cahil diyemeyiz. Neden? İkrar edeceğiz. Bak dünya mahkemeleri var. Sen çık bir günde televizyonda bir şey konuş şöyle filan böyle yapmış. Hemen her şey senin üzerine yok. Yani. Niye? Yargısız infaz yapıyorsun diyorlar. Bu dünya meselesinde sen ebedi meselede nasıl bunu yapıyorsun? Filan cahildir, filan fasıktır, filan daddalcadır. Filan ben bilirim niyeti budur. Bunu sen söyleyemezsin. Senin işin değil. Bunu kim yapacak? Evet. Bu küfür bu, bu amel küfürdür. Bunu işleyen kafir olur. Ama Ahmet işledi, Mahmut işledi. Ben Ahmet'e, Mahmut'a kafir diyeyim mi? Bunun yargı alacak. Kadılar alacak, mahkemeye gidecek. Avukatı olacak, savunacak. Bu niye böyle dedi? bu dünya işinde soruluyor bir mahkeme bir sene on sene sürüyor e, ahiret işinde kadı olan olacak kardeşim bunu niye böyle dedin bunu niye böyle yaptın bu kifri niye işledin sen anlatabildin mi ondan sonra onun için Allah Teala yargısız infaz etmedi iblisi ya iblis dedin niye suç da yapmadın istiyor ikrar etsin çünkü onun için ikrar etse ikrar etse kabul edilir Niye böyle yapmadın? O zaman iblis ne yaptı maziretini söyledi. Ben yapmadım bundan dolayı. Allah Teala o zaman ne dedi sen maziretin kabul değil. Bu maziret senin için yeterli değil. Biz diyoruz cehalet özürdür. Bilmeyen için özürdür. İblis biliyor muydu? Biliyor da Allah emrine karşı gelmez. Ama niye geldi? Aklını kattı. Onun için akıl tehlikeli maddedir. Yeri değişilmez. Yerinde kullanırsın aklı. Yerini değiştirdin sapıtırsın. Niye diğer fırkalar sapıttılar, Ehl-i Sünnet sapıtmadı? Çünkü yerini değişmedi. Diğer fırkalar Allah'ın sıfatında bile akıllarını koşdular. Allah diyor Allah'ın eli var. Allah'ın sıfatları var. Allah güler, Allah konuşur. Bunlar dediler, "Hayır, elinden kudrettir." Yerler yani neden akıl katıyorlar? Niye? Dillerimiz "Elin Allah'ın eli" desek bir avam Zanneder Allah'ın eli var? O zaman telşime düşer. Allah'ı cisimlendir bu da küfürdür. Evet, Allah'ı cisimlendirmek, Allah'ı düşündün eli böyledir, parmakları böyledir, küfre düşersin. Neden? Çünkü Allah Teala bize anlatmamış mı bunu? Allah Teala sadece demiş eli var. Yine akıl kattılar, yine tehlikeye gittiler. Akıl hiçbir şeyle katmayacaksın. İtikatta nedir? İnanç teslim olmaktır. Onun için itikatte ihtilaf yoktur arkadaşlar. Biz iddialı konuşuruz. Sadece Resulullah'tan bir güne kadar itikadımız değil. Hazreti Adem'den bir güne kadar itikadımız aynendir. Cenel'de. Onun için biz iddialı konuşuruz. İman meselesinde, itikad meselesinde bir sahabi gelse bizim dersimizde otursa yabancılık çekmez. Aynen şeyleri konuşuruz. Ne fazla ne eksik. Eksik fazla var ise edebiyetimizde var. Hüküm anlamında aynındır. Onun için biz ne diyoruz? Bu sözümüzün de arkasındayız. İhtilaf itikatta nıkbettir, azaptır, lanettir. Ama ihtilaf fıkhta bizim ümmet için rahmettir. Bunu alimlerimiz böyle demişler. Biz de bunlara saygımız var. Çünkü bizim dinimiz diğer dinler gibi bir köylük bir kavimlik din değil bizim dinimiz ebediyete kadar bütün dünyaya Evrensel. evrenseldir ve ins ve cinne bir dindir bunu kalmak için esnek olması lazım esnek olmak için fıkıhta da ihtilaf hafif ihtilaf olma fıkıhta da ihtilaf derken ana çizgilerinde ihtilafimiz yoktur %80'inde 4 mezhepte de ihtilaf yoktur ihtilaf %20, 25 %15 de var Onun için ihtilaf itikadta ni'mettir. Fıkıhta rahmettir. Bazı arkadaşlar karşı çıkıyorlar, bilmeyerek tabii. İhtilaf nasıl olur? Eee rahmet olsun. O zaman ihtilaf rahmet ise, ittifak ni'mettir. Hayır. Bu mantık değil. Anlatabildim mi? O zaman sen ihtilaf ni'met desen, dört imamı da ni'met imamı diyeceksin onlara. Onlar da ihtilaf etmişler. Ha diyorlar yok. Bunlar ihtilaf etmişler ama hak birdir. Hayır. Kusura bakmayın. Hak birdir ana çizgide, fıkıhta. İtikatta hak birdir. Evet. Ana çizgide fıkıhta hak birdir ama ufak tefek meselelerinde Resulullah uyrcul koymuş. Nokta noktayı cümlenin sonuna bırakmamış. Resulullah'ın Resulullah olduğu mescitlerde Resulullah'ın önünde de sahabe kılıf etmiş. Resulullah birçok meselede susmuş, kapıyı açık koymuş. Bu nimettendir. Evet bugün de bu kadar. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn.